Çil Türküsü Yazan Elio Vittorini Çeviren Gönül Çapan Uygulayan Süleyman Bilgi Reji Engin da, Efektör Erhan Mesudoğlu Oynayan sanatçılar Ana Gül Gülgüm Hoca Zihni Göktay, Delikanlı Uğurtan Atakan, Elvira Selma Kutlu, Öklit Sezai Altekin, Anna Vildan Balçın, Kız Nilgün Barlas, Konuk Erol Keskin. 2000 2100 2200, 2300, 2400, 2500. Onun ne kadar ekmeğe gider biliyor musun? Ne kadarı? Hepsi. Nasıl hepsi? Şu adama bak. Ne kadar iri olduğunu görmüyor musunuz? Her gemiye oturuşta yarım ekmek yemeden kalkmıyor. Gördünüz ya? Benim bir şey gördüğüm yok. Adamın karnını doyuracak mıyız? Doyurmayacak. Mıyız? Elbette doyuracağız. Ama bir öğünde yarım ekmek, günde bir buçuk ekmek eder. Bir buçuk ekmeğin sözü mü olur böyle bir adam için? Sen kendin söyle onlara. Günde kaç ekmek yerdin sen? Canımı sıkıyorum. Ha. Demir putraleri koltuğuna kıstırıp yapı iskelelerinde öyle dolaşırdı. O. Böyle bir adamın nesi ne yeter günde bir buçuk ekmek, günde dokuz ekmek on ekmek yerdi o. Fil kadar adam. Doğrusu karaborsadan çok fazla ekmek almak zorunda kalıyoruz da. Bütün mesele bu. Ben de bunu söylemek istemiştim. Ha. Ama ekmekten başka bir şey yemiyor ki. Bütün yediği haşlanmış indibayla ekmek. He biz de yalnız kuru ekmek yiyoruz. Biraz daha az ekmek yenirse... ...belki arada bir parça da et alabiliriz. O kadar çok ekmek almazsak... ...arada bir, bir bardak da şarap... Senin diyeceğin ne bu demek? Geç çalış öyleyse de payına düşeni getir. Bir iş bul kendini önce. Şarabı sonra düşünürüz. Tanrı yardımcımız olsun. Susturabilirseniz susturun şimdi. Artık ne dilenciliğim kalacak, ne katilliğim, ne hırsızlığım. Aylak gevezenin birisi sen. Duydunuz ya, duydunuz ya. Aylak gevezenin biriymişim. Başka, ha? İş bulamıyorsam, suç benim mi, ha? Ekmekten başka bir şey almaya gücümüz yetmiyorsa, suç bizim mi, Ha? Yardım edin mi? Eh, peki et bakalım. Daha yeni mi geldin? Vakit o kadar geç değil. Ben epeydir buradayım da. Biliyorum. Beni gördün demek. Öyleyse neden seslenmedin? Kendi işimi kendim görebiliyorum daha. Ben de indibar toplayayım seninle. Hı. Küfeyi taşıyayım mı? Eh, al, al bakalım. Ağırmış. Neden bu kadar ağır? Dolu bile değil. Ne koydun işine? Ne olacak yabani ot. Taş doldurmuşsun sanki Biraz bastırdım da ondandır İyice bastırmışsın anlaşılan eh, Senin dediğin olsun Sıkıştırmışsın bunları balya gibi e, Bu hindi bağın hepsini bugün mü pişireceksin Elbette <gülüyor> Yarın pişireceklerimi de yarın toplayacağım Bir ağır dolu hayvanı doyurur bunlar ancak, ancak leğende pişirebilirsin bu kadar otu Bu yetmez bile Daha toplamam gerek toplamam. Yeter de artar bile bu kadar Ne biz yiyoruz ne de çocuklar Büyük babaya da çok gelir bu çok mu gelir dedin? E, midesi şişer Büyük baban gibi bir adam için çok ha e, Bu otların bir yarada dokunmaz ki büyük babaya Yediği bir lokma ekmeğe katık etmek için çok mu bu? <gülüyor> Mide fesadına uğrayacak Bir faydası olmaz bunun kendisine Ona hiç alıcı gözüyle bakmamış gibi konuşuyorsun Ah gençliğimde gördüklerimi yaşlanınca göremeyeceğim Aklımın ucundan bile geçmezdi Neymiş onlar? Ne miymiş? Ne olacak? Delikanlılığında genç bir filden farksız bir adamdı o Ancak bir filin yapabileceği işleri yapan bir adam Ağaçları kökünden sökebilen bir adam Bak işte bunu hiçbir fil yapamamıştır Öyle bir yapmıştır ki Hem de hortumuyla Büyük babam da yalnız pazusunun gücüyle yapardı bu işleri Bir omzuyla evlerin duvarlarını bile yıkabilecek bir adamdı o. Amma yaptın Taşların altında kalır da böyle bir şey yapacak olsa Ne olurmuş taşların altında kalırsa Ha bir sirkinde mi üstünde toz bile kalmazdı Firajüz tünelini açarlarken Orada çalışan binlerce işçi arasında Onun gibisi yoktu Mühendisler bile öyle diyorlardı Onu yanlarına almak için Hepsi birbirleriyle yarış ederlerdi Semplon tüneli açılırken de Aynı şey olmuştu Katedralin yapılışında da çalıştın mı? Çalıştı <gülüyor> Peki Kolizeum'da? Çalıştı Çünsödün'de? Elbette <gülüyor> Mısır piramitlerinde? Ne sandın? <gülüyor> A -a, kardeşim, geliyoruz. Evden seslenmiyor. Neredesin? Anne, anne! Ay sesler nereye bağırıp duruyor bu kadar? Anne, anne. Geliyorsunuz. E sesini duyuyoruz. Ne var? Çabuk, çabuk. Ha, çabuk mu? E, acele etmemizi istiyor. Koşmamızı istiyor yani, ha? Ne, neden kendisi koşmuyor öyleyse? Koşuyor koşuyor! E, onu görebiliyor musun? Evet havuzun öbür yanında köprüye doğru gidiyor Köprüye aynı zamanda varacağız hey. Hey. Patates! Hey. Patates. patates! Patates geldi anne patates! Patates mi? Evet evet patates! Tat, tat, tatlı patates mi? Yok canım baya patates! Külde pişirilen patates mi? Tuza banıp patates anne Aman Allah Tuza banıp yenilen patates ha? Ay, Çok mu? Çok Yarım kilo Daha çok Bir kilodan fazla ha, Aman Allah Bir kilo patates Peki Peki nereden geldi? Kocan getirdi Ama Ben zaten hep inanırdım onun günün birinde işe yarayacağına ediniz mi? Ben getirdim ben. Aa sanki bir kilometre öteden anlaşılmıyormuş gibi. Aman ya Rabbi neredeyse övünüyorum demeye getiriyor. Ne kadar iyi bir iş yaptığını bilmez miyim? Yalnız bir şey düşünüyorum da istesen bu parayla kendine şarap alabilirdin, değil mi? Evet, alabilirdim. Ama, ama... sen onun yerine patates alırım daha iyi dedin Öyle evet, demedin mi? Evet. Evet, patates alırım daha iyi dedim. Ne var bunda? Peki ama Büyük baba görmedi mi bu patatesleri? Bilmem sanmıyorum. Eğer gördüyse... Eğer gördüyse... O zaman elveda. Ha, elveda mı? Ne sandın ya? Adam başımızın belası. Patateslere mi elveda? O kadar çok yiyor ki başka kimseye bir şey kalmıyor. Ama anne! 10 yıl önce ölmüş olabilirdi. Ama hala yaşıyor. Adam adam değil fil mübarek. Eğer patatesleri gördüyse... Ona da vermeden edemeyiz Gördüğünü sanmıyorum Hep gözleri kapalı oturur Belki de siz konuşurken duymuştur Duyduğunu da sanmıyorum Hiç kimseye karşılık vermez ki Pascal yurtusundan bir ağzına patates koymadı Eğer sizin konuştuğunuzu duymuşsa Ona da vermemiz gerekecek Çok sever Peki canım ona da bir iki tane veririz Bir iki tane mi? Ya, aşağı yukarı adam başına iki patates düşüyor Büyük babaya da neden hakkını vermeyelim? Öyle bir adama iki patates ha Evet onun gibi bir adama da iki tane Benim gibi bir adama da iki tane Benim dul karım gibi bir kadına da iki tane Aptallığı bırak Sen şu adama yakından baktın mı hiç insan müsved Ha? Kendi baş parmağına onun küçük parmağını karşılaştırdın mı Ya da bacağınla onun biliğini Bırak bu adam başına iki patates laflarını Yine başla Ya ne sandın ya Bir şey daha var sen kendi gövdenin tümünü onun kalça kemiğiyle ölçtün mi hiç? Onun yanında neye benzediğini acaba hiç düşündün mü? Ay ay Allah yani... Ben daha ben önemli bir iş yaptığını düşüneceğin yerde... Bu söylediklerimi düşün miço parçası... Be, bu miçoluk da nereden çıktı şimdi? Nasıl bir adamın kızının yanında olduğunu unutmayasın diye söylüyorum... Sapına kadar erkek bir adamın... Öyle senin gibi... Aaa unutun bu kadının ananız olduğunu... Kendi çocuklarının yanında böyle konuştuğunu unutun Unutmaları gereken bir şey yok Öyle bir adama iki patates mi vereceksiniz ha? İki patatesin sözü mü olur öyle bir adam için? Alay etmek gibi bir şey bu <gülüyor> En azından bir kilo patates vermek gerek öyle bir adama Kendisini hakaret edecek değiliz ya Demir putrelleri kaldırdığı gibi iskelelerden aşağı fırlatan bir adama Bu sabah neden saat 11'de paydos etmişler acaba? E i̇şi bitirdik Başka bir yerde mi çalışacaksınız şimdi? Belli olmaz ama buradaki işimizi bitirdik Belki bir daha buralara yolumuz düşmez diye Bey amcaya ve size veda edeyim dedim İzin verirseniz tabii Demek öyle Ben de bize şeref verirsiniz dedim kendisine Rica ederim rica ederim Elbette elbette hatır hatır Demek istediğim şu ki Ufak bir dostluk kurmuştuk aramızda da Kiminle Bey amcayla ha? bildiğiniz gibi her gün buradan geçerken görürdüm onu O da beni görürdü Böylece ha. dost olduk bir çeşit Sonra Göz kırpardık birbirimize Göz mü kırpardınız evet, Aslında bakarsanız onun yaşında bir adama göz kırpmakla Biraz haksızlık etmiş olabilirdim O kadar yaşlı sayılmam ne de olsa Her neyse ben ona göz kırpınca O da bana kırpardı Babam sana göz mü kırpardı Kırpmasa mıydı ee, İnanın saygısızlık olsun diye yapmadım O kadar da yakından geçmiyordunuz ama Seni görebiliyor muydu acaba Hiç sanmıyorum görmüş olabileceğini Baba Bu adamı görüyor muydun Elbette görüyordu beni Herhalde görmüyordu demiyorsunuz Belki de görmüştür Sen onu sana bakarken gördün mü hiç ee, Böyle şeyler pek rastlantıyla olmaz ee, Sadece görüp görmek değil Bir alışkanlık meselesi bu İnanın ben bey amcayı nasıl gördüysem O da beni öyle görmüştür Hı. Öyle değil mi bey amca Ben ona Göz kırpınca onun da bana kırpması Aynı şey Belki bana göz kırparken görmedim onu ama Gene de biliyorum kırptığını Yoksa nasıl dost olurduk kendisiyle ee, Hadi bakalım iş başına Anna, elbira Hadi ee, Hatır hatırdır biraz daha oturmaz mısın kendisiyle Çok sevinirim kalırsan Burası yabancı yer sayılmaz ah, Ne yazık ki kulakları duymuyor Sağır mı Sağır ya. Doğru dürüst bir şey duyduğu yok Bilmem ki böyle şeyler hiç belli olmaz. Kendisine bir şey söylemeniz için kulağına lip bağırmanız gerekiyor. Siz de bilirsiniz ya insan bazen sağır olmaz sadece duymaktan bıkmış olabilir. E böyle olunca da hiç karşılık vermez kendisine söylenenlere Ama bu gerçekten duymuyor demek değildir. Hmm. Pek de haksız sayılmazsın. Aa. Hayırdır inşallah. Ne yapıyor bu adam? Çıkmaz be baba, çıkmaz, çıkmaz. Hadi. Babam babam zenci sandı seni. <gülüyor> Zenceyi sanmadı. Yüzümdeki isin kolayca çıkıp çıkmadığına baktı. Çok tuhaf biris. İçinde ne var bilmiyorum. İyice çıkarmak için vazelin kullanıyorum. <gülüyor> ne tuhaf değil mi? <gülüyor> Misafirimiz var ha <gülüyor> merhaba Büyük oğlum Öklit, Öklit. Bu Bayda babamın arkadaşı Hoş geldin ee, Anneniz böyle söylemekle bana şeref veriyor Sağlam bir iskemleye oturtmaya çalış onu Hadi kızlar hadi bakalım iş başına Hadi kımıldayın biraz eh, Şimdi yemeğe oturacağız Sen de bir iki lokma yemez misin bizimle Artık ne bulursan yemeğe razıysan tabi Sağ olun Sizi rahatsız etmek istemem Ama bu davetiniz beni çok duygulandırdı Sizin de kalmayacak olursam Yemeğimi bir kaldırım kenarına oturup Yemek zorunda kalacağım He. Onun için He. izninizle kalıyorum He. Yalnız bağışlayın ama Çocuklar neden ağlıyor ne garip Acıktıklarında alıp yemekte ne? Aslında bizimle yemeğe kalmam Pek doğru olmuyor ama <gülüyor> bak bu onlara Biz hiç aldırmayız Yemek saatleri dışında sabahtan akşama kadar neden ağlamazlar bilmiyorum Belki de dayanıklı oldukları için Ama birazdan sen de göreceksin niçin ağladıklarını Çok kötü günler geçiriyoruz dostum çok Ya çok üzüldüm doğrusu Yani eğer sizi yanlış anlamıyorsam Şimdi kendilerine verilen yemekten daha iyi şeyler yemek istiyorlar öyle mi? Ah, evet <gülüyor> çok iyi anlamışsın Birazdan daha iyi anlayacaksın İçimizde tek çalışan kişinin oğlum öklüt olduğunu düşünürsen Kusurumuza pek bakmazsın <gülüyor> Ben de emeğiyle geçiren bir insanım Benim de başımdan az şey geçmedi böyle şeyler Yani e, benim başımdan da Yok hayır benim başıma ilk olarak geliyor Yanında oturan ihtiyar Gençken yani Gücü kuvveti yerindeyken Eve getirdiği para Üç kişinin aldığı ücrete bedeldi. Hiç de işsiz kaldığı olmazdı <gülüyor> Bir de şimdiki halimize bak Kadınlar bir yana evde üç erkek var da ne oluyor? Bir kişinin kazancını bile güç bela getirebiliyorlar Özür dilerim darılmayın ama bana kalırsa biraz haksızlık ediyorsunuz böyle söylemek Öyle olsun ama içimden geçenleri gizleyecek değilim ya Babanız gibi bir işçiye büyük saygım vardır benim Kendisine uzaktan uzağa da olsa hayranlık duydum hep Onunla çalışanlar sanırım hep övünürlerdi kendisiyle Onu görenler bile Çoluk çocuğu yemeğini pişireni Çamaşırını yıkayanı bile övünürdü onunla Bence de öyle ama Çalışan bir insanın kazandığı parayla insanca yaşayabilmesi için ille de insanüstü bir kişi olması Gerektiğine inanmıyorum ah, Bütün mesele de burada ya Hay yaşayasın Sana da ne ağlıyor benim de bilmediğim bir şey söylediği yok şimdilik <gülüyor> Doğru bilmediğiniz hiçbir şey söylemiş değil Devam et öyleyse ee, <gülüyor> Öyle gülmeyi de bırak <gülüyor> Gülmüyorum gülmüyorum Çocuklarınızın işsiz kalmaları da iri yarı güçlü kuvvetli olmamalarından değil herhalde Değil tabi Onlar da aslan gibi güçlü kuvvetli insanlar Hem öklüt de, hem işsiz değil üstelik Yani kabahat onlarda değil Onlarda olduğunu söyleyen var mı? Öyle ya öyle ya, öyle ya Aynı söyleyeyim. şey bizim içinden söylenebilir Sen sus ya. bakalım ufaklık Yok Eh, bugünlük tatlı yiyormuş gibi yapmasak da olur Çünkü bu evde her şeyi yiyormuş gibi yaparız Önce güya çorba içilir sonra da et yenir Bardağını suyla doldurabilirsin pekala Arada bir meyve da yediğimiz olur ama her zaman değil tabi Bunu da ben istiyorum çocukları düşünerek E Böyle yapmazsak günün birinde gerçekten meyve yemek durumuna geldikleri de ne yaparlar? Vahşiler gibi saldırmazlar mı? alıyorum anlıyorum Çatağa bıçakta yiyecekleri yerde elleriyle yemeye kalkarlar Ya da bıçağı ağızlarına sokarlar Ya da çorbayı ağızlarına şökürt datarak içerler ha, Bir Otur. kere böyle yemeğe alışırlar mı da hiç düzeltemeyiz sonra Onun için doğru dürüst yemesini öğrenmeleri gerekiyor Şimdilik önlerinde yiyecek olmasa bile Bil de yapma Evet <gülüyor> evet tam da öyle Bugün olmazsa yarın Onların da yiyecek bir şeyleri olacak Anlıyorum e, Çok iyi düşünmüşsünüz doğrusu Her şeyin nasıl yenileceğini öğrettiniz mi bari O kaç yaşında olduklarına bağlı Hepsi çorba içmesini bilir e, Sebzeyle kızarmış patates de yiyebilirler e, Bir şey içmez misiniz Tosuncuklarım ha Peki ya tavuk Aralarında tavuk yemesini öğrenmiş olan var mı Aman efendim hem de nasıl Şu küçük beyi görüyor musun onun bir tavuk yiyişi vardır tıpkı bir prens gibi. Ya şu küçük hanım tıpkı bir prenses gibi tavuk yer o da. Karşı karşıya geçip tavuğun başına çöktüler ve efendim... ...öyle zarif işleri vardır ki... ...bale yapıyorlar sanırsın. İş elleriyle yedikleri de oluyor mu? Ne münasebet. Bunun ne büyük bir kabalık olacağını bilir onlar. Kemiklerini de mi çatal bıçakla sıyırıyorlar? Tabii... Güveçte pişmiş tavuk yerken gerekirse ufak bir ekmek parçası kullandıkları da olur e, Kes artık sana söylüyorum kes oh sen. <gülüyor> Keşke ben de becerebilseydim öyle tavuk ya. <gülüyor> hiç öğrenmeye fırsat olmadı da Yani hiç tavuk yemediğini mi söylemek istiyorsun? Hiç fırsat geçmedi elime <gülüyor> Öyleyse bugün yiyeceksin hmm. Doğru söylüyor Yanılmıyorsam bugün ikinci kap yemeğimiz tavuk Öyle değil mi? Senin şu gevezeliğin yok mu? Adamcağızın ne kadar sabırlı olduğunu bile unutturdun bize Hadi hadi biz çorbamızı içelim Al Nasıl? Yeter mi baba? No, az mı koymuşum? Ah seni düşünüyor. Ya sağ olsun, sağ olsun. Yoksa sağ olsun. biraz ister miydin ha? Biz artık yiyemiyoruz. Her gün bıkmadan yağsız hindiba yemek için onun gibi bir adam olmak gerek. Onun gibi bir. Ben de kendime göre onun gibi bir adamım. <gülüyor> Sen de onun her gün yediği yağsız hindiba yer misin? <gülüyor> ben de kendi hindiba'mı yerim her gün. Hehehehe. <gülüyor> siz de öyle yapıyorsunuzdur. Hayır, biz yemiyoruz. Bir iki ay yedik ama sonra vazgeçtik. Şimdi hindiba'nın yalnız suyunu içiyoruz. Ha, bu da her gün hindiba yemek değil mi? Olabilir. Aksine söylemedim zaten. Çalışmaya başladığım ilk günden beri her öğle yemeğinde bir tuzlanmış hamsi yerim. Hmm. <gülüyor> Önceden zeytin yağlı yiyordum ama sonradan ben de e, bey amca gibi yağsız idare ediyorum. Yani senin hindibanda hamsi demek? Her öğlen yediğim bu. Ama hamsi e, Hamsi hamsidir ne de olsa Hamsiyle ile indiba aynı şey olur mu hiç Ama iyice anlayalım hele e, Salamura hamsi mi demek istiyordun Evet salamura Hem babam gibi bir adam olduğunu söylüyor Hem de her gün hamsi salamurası yediğini epes doğrusu evet. <gülüyor> evet evet pes doğrusu Kendi çapımda dedim evet, elbette Bey amca bambaşka bir insan ee... evet. Aa, ha, ha Bir kalat Aa, o, o. <gülüyor> Aa, Kusurumuza bakma Durumumuz pek öyle düşündüğün gibi değil Ne bakıyorsun öyle yüzüme Halimiz sandığından daha iyi Onun sandığından daha iyi durumda değil miyiz ha? Ha? Oğlum Eklit çalışıyor zaten Çok da çalışkan çocuktur üstelik Hem bu kadar kalabalık olsak bile Bir kişinin kazandığıyla pek hala geçinebiliriz İstesek daha çok gelen gidenimiz bile olur Doğru söylemiyor muyum hmm? Bunlar arada bir bir parça et bile alabileceğimizi söylüyorlar Hele hamsiyi rahatça alabiliriz Arada bir hiç olmazsa pazar günleri Dişe dokunur bir şey de yiyebiliriz <gülüyor> Kocam da ne diyor biliyor musun? Arada bir Öyle değil mi? <gülüyor> i̇şte biz böyle yaşayabiliriz Eğer böyle yaşamıyorsak Bunun sebebi de Anna'nın her zaman söylediği şeydir İşte Anna ha? Sor kendisini hadi sorsana <gülüyor> Bunun sebebi Öklid'in getirdiği paranın hemen hemen hepsini ekmeğe vermemiz Peki neden bu kadar ekmek alıyoruz Merak etmiyor musun Çocuğun bütün parasını neden ekmeğe verdiğimizi ee, Öyle yapmanız gerekiyordu ondan herhalde Öyle yapmamız mı gerekiyormuş Hiç bile Onun için Yalnız onun için yapıyoruz bunu Günde bir buçuk kilo ekmek yiyor Versen on kilo da yiyecek Ocakta ne pişse silip süpürüyordu ondan Kim yani Kim alacak senin arkadaşın Evet evet o fil Fil mi Fil mi dediniz Bir bak şu adama Tıpkı bir fil gibi değil mi Sen olsan fil demez misin Hay Allah. Hay Allah Ben de kaç zamandır Bey amcanın bana neyi hatırlattığını Düşünüp duruyordum Ona göz kırparken de Onunla arkadaşlık ederken de Aklımı kurcalayan hep buydu Demek bir fili hatırlatıyormuş bana Tam üstüne bastınız Elbette hayatım boyunca yemeğini pişirdim Çamaşırını yıkayıp ütüledim Bağışlayın ama Ben bey amcayı bir şey söylemek istemedim Kendisine saygısızlık etmek istemedim ya. Yani. Ne demek istiyorsun Tam üstüne basmamış mıyım ee, Özür dilerim yani Ben fil derken Falancanın burnu tıpkı fil burnu kulakları tıpkı fil kulakları Gibi bir şey demek istemedim Kendisinin bir fil olduğunu söylemek istedim İyi ya ben de bunu söylemek istiyorum zaten. Tabii tabii, tabii tabii tabii. Ama... ...hayvanların en soylusudur fil. Fil elbette soylu bir hayvandır. Sizin de böyle düşündüğünüzde sevindim. Filin bütün nitelikleri... ...soylu niteliklerdir. Mesela... ...filin güçlülüğünü alalım. Güçlülük eğer... Filde olduğu gibi yumuşaklık sessizlik ve eli açıklıkla birleşirse soylu olur. Yoksa hiç de soylu değildir. Hmm. Aynı şey yumuşaklık için de söylenebilir. Yumuşaklık ancak filinki gibi ise soylu bir niteliktedir. Sabır ve alçak gönüllülük de öyle. <gülüyor> Hava epey soğudu değil mi? Ee, kapı. Ha? Kapıdan değil. Bu sabah kalktığımdan beri bir üşümü var içimde. Ne yapsam Önemli değil önemli değil sık sık olur, sık sık olur. Hayır hayır hayır e, sizi rahatsız etmek istemedim e, Şu anda en iyisi insanın içini ısıtacak bir şey içmektir <gülüyor> e, e, Küçüğe e, bir şey aldırmaya yollayabilir miyim e, İzin verirseniz kendimi burada bir yabancı gibi değil aileden biriymiş gibi hissetmeyi bir söylemek istiyorum e, Bu sabah buraya gelişimin bir sebebi vardı çok üşüyordum şimdi üşüyorum ama Konuşmaya başladığıma göre size bir şey anlatmam gerekecek <gülüyor> evet. Hayatımın hikayesi bu Anlatacağım ama Önce Lütfen izin verin de Küçük bir şey almaya yollayayım Konuşma zamanı gelince Kazandığım son parayla Beni dinleyeceklere Bir şeyler ikram etmeyi aklıma koymuştum İşte ben konuşmaya başladım Siz de dinlemeye Ama önce içimi ısıtayım, olmaz mı Lütfen durun bitireyim. Bundan sonra ne olursa olsun... gam yemem. Hayatımda bir kerecik olsun... ...iyi insanlarla oturup sıcacık... ...kestane kebap yemiş olacağım. Kestane sever misin... ...güzel kız? Hepiniz sever misiniz kestane kebabı? Hayatım boyunca şöyle... 4-5 kişi çevremde toplanıp... ...beni dinlesin diye çok istemişimdir ama... ...bir türlü gerçekleştirememişimdir. Yani kendi kendime verdiğim bir sözdür bu. Bu, bu sözü yerine... ...getirmemi ister misiniz? He? Ne oğullarım... ...ne torunlarım var buralarda. Karım öldü. İki kızım Avustralya'da. Ama... Size anlatacağım asıl hikaye bu değil. Geçerken söyleyeyim dedim. İnsan hikayesini anlatmaya başladı mı, sonunda getirmeli. Hem hikayesini anlatmakla gerçeğe varır insan. Öyle kestaneler gelsin. Ee, bey amca da sever mi kestane kebabı? 200 lira kestane, 200 lirə hamsi. Ya emindim. Emindim beyamcadan öğrenecek bir şeyim olduğuna. Diyeceğim ki e, kimi insan bir şeyin anlamını çıkarmak için din kitaplarını baştan aşağı okur, kimisi de bir kelimeyle varır gerçeğin yüzüne. Bazen sorarlar insana Tanrı'ya inanıp inanmadığını. Tam da böyle bir soru sorulacak adam öyle yaman bir görünüşü var ki. Yüzlerce defa sormadılar mı bunu sana beyamca? Ama gelip bana da sorabilirler artık Peki ben inanıyor muyum Tanrı'ya Sanki önemli olan soru buymuş Bu soruya cevap vermek insanı belki huzura kavuşturur ama Bu dünyadan huzur içinde göçüp gitmesini sağlayamaz Hepimizin bir şey araması gerek hayatta Hayattan huzur içinde ayrılmak istiyorsak o şeyi bulmalıyız Eski zamanlarda yani insanlığın ilk çağlarında insanların bazen öküzlere bazen atlara Kuğulara falan tapmalarını anlıyorum Çağlar boyu sürüp giden Bir arayış ve buluş hikayesi bu Oysa insanların gerçekten öküzlere atlara Kuğulara taptıkları doğru değil Aslında kendilerindeki Bir takım niteliklerin Özelliklerin farkına varıp Bunların ne kadar olağanüstü şeyler olduğunu Düşünmüşler insanlar Bu niteliklerden biri belki de Atları hatırlatmış onlara. Atlarım. İnsanlarla atlar arasında bir takım ortak nitelikler görmüşler. Bu yüzden ata tapmışlar. Aslında atın kendisine tapmıyorlar mı sizin anlayacağınız? Hı? Bereket ilk çağlardaki bir takım özelliklerimizin hepsini kaybetmemişiz. Tanrıya ister inansınlar ister inanmasınlar, Aa. insanlar su içmenin, düşünmenin, dinlenmenin tadını ...erkek kadın birbirinden aldıkları tadı unutmamışlar. Böylece eski düşünme tarzı da ölmemiş, tersine gelişmiş. Ha. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? <gülüyor> evet. İki insanın birbirini anlayabilmesi için şöyle bir göz kırpmak bile yeter. Bugün duyduğum mutluluk da bu yüzden. Belki de bu benim hayatımın en büyük mutluluğu olacak. Sizden öğrendiklerimle hikayemi anlatıp tamamlayabilmem... Bir de bir iki şey daha öğrenmiş olmak yani az önce sözünü ettiğim eski insanların hayvanlara, ağaçlara, dağlara ve daha daha başka şeylere tapmalarının benim açıkladığım gibi olması ve içimizde hala eşsiz bir bilme ve ilerleme yeteneğinin gizlice var olmakta devam etmesi. Ee, bir şeyler anlattı mı size ah, Yok hemen hemen hiçbir şey anlatmadı Hadi şu hamsileri yiyin bakalım oh, Umarım hayali yemekler yiye, yiye böyle basit yemeklerin tadını unutmamışsınızdır <gülüyor> Hamsileri ekmeğin üstüne koyun elinizle yiyin. Biraz daha ister miydiniz Çok naziksiniz Bey amcaya, da, bey ah, amcaya koyma. da Onun için suyun yerine hiçbir şey tutmaz Sahi mi Sahi ya bir kova suya bana mısın demez Anlıyorum Hmm. peki ama neden fil diyorsunuz kendisine? Babam ama. Evet beyamcıya. Belli değil mi? Başka kimseye demişliğim yok ki. Peki ama neden fil diyorsunuz? Fil derken iyi bir şey mi yoksa kötü bir şey mi söylemek istiyorsunuz? Ne her iki anlamda da hmm. hem bir zamanlar nasıl bir adam olduğunu anlatmak için hem de şimdiki durumunu. Hmm, anlıyorum. Delikanlılığında görmeliydin onu Genç bir filden farksız bir adamdı Mühendisler paylaşamazlardı Frejus tünelinde çalıştı Semplon tünelinde <gülüyor> Nerelerde çalışmadı ki Kodüzya alanındaki yapılarda Milano'daki çarşının kubbesi yapılırken Ferrara yeniden düzenlenirken Po nehri üzerindeki demir köprülerde <gülüyor> Bütün gün çalışır bana mısın demezdi Ne alıyorum. Peki <gülüyor> ...illiler hakkında her şeyi biliyor musunuz? Bilmez miyim? Onun açık göğsünü görmeliydin. Ne kadar terlerse terlesin... ...göğsü hemen kururdu. Ne kadar sabırlı olduklarına dikkat ettiniz mi? Onların canını sıkacak... ...aptalca şakalar yapsanız... ...kulaklarına çöp soksanız bile... ...onlar sadece bakarlar size. Küçücük bir sinekmişsiniz gibi... ...sizi şöyle bir kovarlar... Kaldırdıkları gibi atmaya kalkmazlar hiç Ya ah, kaç kişiyi kaldırdı gibi attığı zamanında Bir keresinde beni de tuttuğu gibi Ama Ancak kızdıkları zaman yaparlar bunu Kızdıkları zaman başka ne yaptıklarına dikkat ettiniz mi hiç Kızgınlıklarının acısını asıl ona yol açan şeyden değil de O anda orada bulunan her şey ya da kişiden çıkarırlar Bu da haksızlık yapmaya yatkın bir yaratılışları olduğu için değil ılımlı oldukları içindir her şeylerinde oldukları gibi Haksızlıklarında da ılımlıdırlar Üstelik Sizi kaldırıp atmışsa emin olun ki Başkasına kızdığı için yapmıştır bunu. <gülüyor> Bak bunu pek iyi bilemeyeceğim <gülüyor> Benim dullar ne vakit kaybediyorsun Hiçbir zaman anlaşamazsın onunla Kendi bardağını ben mi doldurayım yani Hayır, Sakın artımı lekeleyim deme ha, Dur bakalım şöyle ha. Dur dur bana bak ee, neden kaldırmıyorsun öyleyse? Şey? bir Sen de bana bak. Yeter. Aa. Duyuyorsun ya ne zaman bir terslik olsa kabahat hep bendedir. Hadi hadi bakalım hadi hadi. hadi. Aa, Ay, işte gördün mü yaptığını? Ay, gördün mü ya. gördün mü işte. Ha? Fillerin kendilerine kötü davranıldığı zaman ne yaptıklarına dikkat ettiniz mi? Ee, elbette. İşi bırakırdı öyle zamanlarda Bir süre somurtur sonra yeniden çalışmaya başlardı Ya Aslında son derece sakindirler O kadar seyrek heyecanlanırlar ki Sürekli bir üzüntüleri var sanırsınız Oysa içlerinden çok keyiflidirler Onları gerçekten sarsacak hiçbir şey yok Keyifli oldukları için genellikle heyecanlanmak ve konuşmak gereğini duymazlar. Böyle keyifli yaratılışta olmaları onlar için sürekli bir yenilenme kaynağıdır. Sanki durmadan akan ve şırıltısıyla onları tazeleyen bir pınar vardır içlerinde. Filler gerçekten keyifli hayvanlardır. Başkalarını da keyiflendirirler. Eskiden babam eve gelip gazetesini okumaya başlayınca... Sanki evde yüzlerce kanarya öterdi Evet Onlarınki böyle bir mutluluktur işte Başkalarını da böyle mutlu kılarlar Öyle ıslık çalmaları Elp çırpaları bile gerekmez Hiçbir şey yapmak zorunda değildirler Onlara bakmak bile Mutlu kılmaya yeter insanları İşte bu yüzden çocukluğumdan beri hayvan büyücüsü olmak isterdim. Hayvan büyücüsü mü? Ah. Hayvan büyücüsü. Bu dünyada gerçekten konuşabileceğim insan o kadar az ki... ...kimse kimseyle doğru dürüst konuşmuyor aslında. Oysa ben bir takım sınırları aşıp konuşmak istemişimdir. Büyücülük derken bunu mu kastediyorsun? Hem bunu hem de başka şeyleri. Daha çocukken öğrendim bu dünyada kimseyle gerçekten bir bağ kurulamayacağını. Bir, çok çaba açtım ama... Ozamadım bu kuralı... Ee, ...bunun üzerine yapılacak ilk işin... ...büyücülüğü öğrenmek... ...olduğuna karar verdim... Peki ama nasıl bir büyücülük... Nasıl olsun olsun da... E, ...iyice düşündüm bu konuyu... Ee, ...bu işin birçok yolları vardır... ...bunlardan birini seçmem gerekiyor tabi... İşe bir çalgı çalmayı öğrenmekle başlamaya karar verdim Geriye çalacağım havayı bulmak kalıyordu Buldun mu bu havayı? <gülüyor> İşin en güç canı da buydu ya Büyücülüğün <gülüyor> püf noktası çalacağın havadadır <gülüyor> Alengirli bir hava olması gerekiyor bunun <gülüyor> Öyle aklına gelen bir şey olamaz ee, Yılan oynatıcılarını bilir misiniz? Çingıraklı yılan için çaldıkları hava başkadır Hı. Kobralar için çaldıkları başka Her yılana göre bir hava vardır e, Senin aradığın hava kimin içine olacaktı? Filler için tabi Doğrusunu isterseniz Önceleri pek bilemiyordum bunu Aramaya başladım İstiyordum ki Bambaşka Öbürlerine benzemeyen bir hayvan için Bir hava bulayım ee, Sonra ne oldu Daha çocukken Kavalımı alıp aramaya çıktım Delikanlılığımdan beri alır başımı ıssız yerlere gider bir taşın üzerine otur Kavalımı çalarak Arar dururdum Evlendikten sonra da devam ettin mi aramayı Ettim Hı. E tabi evde karım varken olmazdı evet. bu Şunu da söyleyeyim ki Bu havayı başka şeyler için olduğu kadar Karım için de bulmak istiyordum Hı. O uyur uyumaz e, Kimselerin uğramadığı bir yere gidip Kavalımı çalmaya Havamı çıkartmaya çalışırdım Demek yıllardır bu havayı arayıp duruyorsun Evet Kendimi bildim bileli İşteyken Öyle paydası olunca yemeği bir çabucak yer... ...az bir süre içinde olsa... ...çalardım kavalımı. Peki ama hep ıssız yerlerde çaldığına göre... ...bu havayı nasıl çıkarabileceğini umuyordun. Yılan oynatıcıları... ...yılanların karşısında çalarlar biliyorsun. Şart değil bu. Şart değil. İnsan ilgilendiği şeyi... ...olduğu gibi onu gördüğü gibi... ...düşünürse... ...er geç başarıya ulaşır sonunda. Ama sen ulaşamamışsın. Ulaştım ulaştım. ulaştım, ulaştım. E bir gün... İçimde duydum bu havayı Hemen anladım aradığım şeyi bulduğumu Ama işi sağlama bağlamak istiyordum Unutmamak için tekrar tekrar çaldım onu Kimseye çaldı mı bulduğun havayı Ve Günün birinde çalmam gerekeceğini biliyordum ama Önemli olan bulmuş olmamdı O zamandan beri de Bütün gücümle ona en güzel Biçimi vermeye çalıştım Şimdi Mucizeler yaratabilir bu hava Ne güzel bir hikaye Peki ...filleri büyülemeye mi yarıyor bu hava? Hı? <gülüyor> evet... ...filleri büyülemeye yarıyor... ...filler hakkında epeyce bilgim var... ...onların ne kadar güçlü olduklarını... ...iyi kalpliklerini, sabırlarını... ...gözü pekliklerini... ...keyifli yaratılışlarını uzun zamandır biliyorum... ...ama bir takım insanların yanında... ...neden o kadar rahat ettiğimi... ...bir türlü anlayamamıştım... ...bu çalıştığım yerdeki bir arkadaş... Rastgele yanına oturduğum bir tren yolcusu bir, bir çocuk olabilirdi O zaman Anlayamamıştım Ama onlarla birlikte olmanın Bana verdiği mutluluğun nedeni Onların birer fil olmalarıydı Fil mi dedin? Evet fil Bakın O kadar değişik şeyler olabiliriz ki Her şey olabiliriz Kaplan, köpek, pire, domuz Dağ, mantardan küçük peri ama fil de olabiliriz İri yarı olmuşuz ufak tefek olmuşuz fark etmez Fil bile olabiliriz kısacası <gülüyor> Bunu görüyor musunuz? Ne işe yarıyor o kova Ne işe mi yarar? <gülüyor> Akla olmayacak şeyleri. Bunu kime çalarsam onun fil olup olmadığı Filse ne dereceye kadar fil olduğu hemen ortaya çıkar. Yarım yamalak mı yoksa sapına kadar mı fil Hemen anlaşılır Göreceksiniz Şimdi çalmak ister misin Evet Bey amcaya çalmak isterim Bir terslik olmaz değil mi bu haliyle bile yeterince bir yük bizim için Çalacağın havayı dinledikten sonra Daha da ağır büyük olmasını istemem doğrusu Tam he? tersine yükünü hafifleyecek Bak bu yüzden iştahının açılmasını da istemem Böyle bir tehlike bulunmadığına da emin olabilirsiniz Ya da inme filan inerse Yatakta bakmak zorunda kalırız o zaman kendisine Anne he, Kesin sesinizi bakayım Siz ne anlarsınız Ya her gün böyle müzik isterim diye tutturursa <gülüyor> <gülüyor> Göreceksiniz Göreceksiniz <gülüyor> Öbür havalar gibi bir hava bu da Yalnız Bey amca için çalıyordum Benim çaldığımı Ancak o duyabildi Peki ne oldu ona şimdi Bana bir şey olmuş gibi gelmiyor Öyle mi görmediniz mi Durun hele ...hepsi buysa fazla bir şey sayılmaz. Hmm, biliyor musunuz? Yıllardır hastayım. Kendimi bildim bile hastayım ya... Bu ...son yıllarda daha da kötüledim. Verem diyor doktorlar. Oh, oh. Hastaneye yatmam gerekiyormuş. Ya yatarım ya yatmam. Her neyse. Ee, sizinle gönlümce bir gece geçirdim ya... ...anlatmak istediğim ne varsa anlattım... ...bey da bulduğum havayı çaldım. Şimdi de... ...hepinize... Teşekkür etmek istiyorum. Çok <gülüyor> teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun baylar bayanlar. Sağ olun. Sağ ol teze. Sen de sağ ol. Ama neden kalkıyorsun? Neden bu kadar hmm. insafsız davranıyorsun? O olmaz, olmaz. Aa, ben mi insafsız davranıyorum ona? Ne demek istiyorsunuz. Ne zaman kötü davrandım kendisine? Ya, ne zaman kötü davrandı bana? Tersine ben burada beyamcada sonra kendimi. En çok ona borçlu hissediyorum var, e, işte, Hemen gidiyorum demedim e, Birazdan gitmem gerekecek ama hemen değil e, Hayatta gücümün yettiğince çalıştığım yüzümden bellidir sanırım Hastaneye yatsam da yatmasam da yan gelip bir iskemlede oturacak vaktim olmadı peki Hem herkesin dediği gibi ölüm bize gelmez Biz ölüme gideriz Bulabileceğimiz şeyi bulduk mu da işin sonu gelmiş olur Artık gerisinin önemi yoktur Hiçbir şeyin anlamı kalmamıştır İşte o zaman yaşımız ne olursa olsun Kendimizi ölmüş sayabiliriz Böyle yapamıyorsak Hem ölü hem budalayızdır hem Böyle olması daha iyi değil mi? Hem böyle olması Söylediğin şeylerin ...insanın sonuna kadar çalışması... ...çalışmayı bırakınca da hayatının sona ermesi. Ben öyle demedim, öyle demedim. Yani be, belki de o, o da iyi bir şeydir ama... ...her zaman değil. Nasıl iyi olmaz? Böyle olunca kimse kimseye yük olmaz. Giyinip soyunmak için kimsenin eline bakmaz. Bir adamın yük olup olmadığını biz nasıl bilebiliriz? Bir adam evin ekmeğini kazanır ama gene de o eve yüktür. Öte yandan bir bebek ise hiçbir zaman yük olmaz. Böyle şeyleri bizler bilemeyiz. Her neyse, senin söylediklerin doğruydu... Oyalanacak fazla vaktin kalmadıysa sevinmelisin. Ama ben öyle bir şey söylemedim ki bağışla ama bunun tersini söylüyorum ben. Bu bu sabah buraya geldiğimde içim acılarla doluydu. Acı çektiğim için gelmiştim. Üşüyordum, hastaydım. Günlerim sayılı diye düşünmüştüm ama işin sonunun geldiğini sanmıyorum da. Aradığın havayı bulmuştun. Onu çoktan bulmuştum ama kimin için olduğunu bilmiyordum. Ne yani? Az önce sonuna kadar çalışmış olmaktan memnun olduğunu söylüyordun Şimdi de bunun tersini mi söylüyorsun? Hayır tersini söylemiyorum Aslında yüzümdeki şu kara isis silmeye bile vaktim olmasa sevinirim Demek istiyorum ki öldüğümüzü önce kendimiz biliriz O zaman gelince de hazırlıklı olmamız gerekir buydum söylemek istediğim ya. Peki ya filler? ...onlar ölür mü, ölmez mi? He? Ölmemelerini mi isterdiniz? Bilmem, gençken o kadar çalışkandırlar ki... E, ...daha sonra uzun zaman aylaklık etme hakları olsa gerek. E, filler hakkında çok şey biliyorsun değil mi? Bilirim. Öyleyse ne kadar yaşadıklarını da bilirsin aşağı yukarı. O kadar da çok yaşamazlar. Ot yiyen hiçbir hayvan çok yaşamaz. 25 yıllık ömürleri ya vardır ya yoktur. 25 yıllık mı... 25 yüzyıllık mı Ölürken öbür hayvanların hepsinden Daha büyük bir bilgelik gösterir fil Fil canlılar arasında insanın yaşayan bir ölü gibi Hayatını sürdüreceği yerde Ne zaman öleceğini Kesinlikle bildiğini ispat eden Tek yaratıktır <Gülüyor> Beni dinliyor musunuz bey baba <Gülüyor> Hele ölmeleri ne güzeldir ...öldüklerini anlar ve ölürler. Biraz daha bekleseler... ...dostlarına yük olacaklarını... ...nasıl tam zamanında anlarlar bilemezsiniz. O saat anlarlar vaktin geldiğini. Afrika'nın hiçbir yerinde rastlayamazsınız ölü bir file. Ne yollarda ne ormanlarda. Sonra fillerin ölülerini gömdüklerini de kimse söyleyemez. Yaşarken kendilerinin de bilmedikleri mezarlıkları vardır Yaşlı filler ölme zamanları gelince işte bu mezarlıklara giderler Bunu biliyor muydunuz? Peki o zaman gelince ne yapıyorlar? Ha? İntihar mı ediyorlar? <gülüyor> Canlarını incitecek hiçbir şey yapmazlar kendilerine Gerekli yeri buluncaya kadar yürüyüp dururlar Bulunca da yatıp ölümü beklerler Hepsi bu kadar bildiklerine göre bir şeyleri olması gerek. Elbette, Büs bütün elden ayaktan düşmezler hemen. Unutmayın ki... ...aradıkları yerin nerede olduğunu... ...kendileri de bilmez. Arayıp bulmak zorundadırlar bunu. Onun için bazen günlerce yürümeleri gerekir. Bunu yapabiliyorlarsa... ...neden sürünün yanında kalıp biraz daha yaşamıyorlar? Onun için yapsınlar. Dostlarına yük olmak... ...sonra da köpek gibi bir çukurun içinde dönmek için mi? Ne? Onların bilgelikleri de burada ya Bilmem ki Çok gezdin mi? Hayır gezmedim Öyleyse filler hakkında bu kadar şeyi nereden öğrendin? Doğduğum köyde Doğduğum köyde pencereden baktığımda Görünen sıra dağların en yüksek tepesinde Kocaman bir kaya vardı Kocaman Tıpkı bir filinki gibi iri kulakları ve hortumu vardı <gülüyor> Bu yüzden de fil kayası derler ona <gülüyor> Önce de sadece bakardım o kayaya Sonra araştırmaya başladım. Dağlara çıkar... ...kayanın dibine tırmanıp... çıktı oturur... ...filleri düşünürdüm. Ben fil bakıcısıymışım... ...kaya da benim filmmiş gibi... ...her yanını yoklayıp okşardım. Yıllarca yaptım bunu, yıllarca. Köyümden ayrılıncaya kadar. Sonra da... ...durmadan onları düşündüm. Haklarında bilgi topladım. Evet, evet teyzeciğim... ...onlar hakkında bilgi topladım... ...ve böylece... Fillerin törelerini ve Nasıl öldüklerini öğrendim Herhalde Afrika'da görmüşsündür Afrika'ya hiç gitmedim Ama hiç değilse bir kafeste olsun görmedin mi filleri Hayvanat bahçesinde sirkte falan. Öyle yerlere hiç gitmedim Allah Allah pes doğrusu Ne yüzde kalkmış bunları anlatıyorsun bize öyleyse pes Doğrusu ah, Çok be. konuştum Bilir misiniz Bizim köyde öyle pek konuşamayan Birinin Birden çenesi açıldınca ölümünün yakın olduğunu söylerler. Bağışlayın, bağışlayın beni daha fazla ağlamanızı istemiyorum zaten. Zaten hepinize teşekkür edip Vedalaştım Artık gitsem iyi olacak. Hayır, hayır, <gülüyor> yok kardeş, olmaz, olmaz, olmaz. Eh, eh işte böyle. Yolun buralara düşerse gene bekleriz. Güle güle. 2.300, 2.400, 2.500 liret. Hep aynı. Ekmeğin kilosu 130 lira Günde bir buçuk kiloya 190 liret. Haftada bin liret ekmeği Allah kahretmesin Elvira görüyor musun Büyük baba günde bir buçuk ekmek yemesi hayatımız ne kadar iyi olacak <Gülüyor> Bir toparlanıp gidecek olsa Günde bir buçuk kilo daha az ekmek alabilirdik Eli kara borsadan almayı büsbütün keserdik İstediğimiz başka bir şey almak için Günde yüz doksan fazladan paramız olurdu Düşün bir kere Arada bir pazar günleri de et Bazı cuma günleri de kurutulmuş balık alabilirdik Bazı akşamlar fasulye pişirebilir hamsi yiyebilirdik Elli lirate yüz gram hamsi alınabilir Düşün bir kere ee, Ne alıyorsun? Ne alıyorsun be? Kendinden otur ha, Artık bir karar vermenin zamanı geldi Öyle bir durumdayız ki insan kötü yola düşmeyi bile düşünmüyor Ha işte istediğinizde bu zaten Deli misin sen ne demek istiyorsun? Böyle bir şeyi aklına bile getirmemelisin Kimden söz ediyorsunuz öyleyse Kendinizden değil herhalde Çünkü böyle bir şeye izin vermeyecek kocalarınız var Öyleyse Sokağa düşmek gerektiğinde bu iş sadece Bana düşer Ne <gülüyor> hmm. O adamcağızı hatırlıyor musunuz Geçen hafta buraya gelen adamı mı Kaval çalan adamı mı Evet. Ne olmuş o adama Ölmüş. Ha, ölmüş, bakın, ölmüş Bakın bakın gazete Giorgio Porfiry adında birinin O gecenin sabahı hastanenin kapısı önünde Ölü olarak bulunduğunu yazıyor Hangi gecenin sabahı Bize geldiği gecenin sabahı Gazete öyle mi yazıyor Bu gazete iki gün sonraki gazete Dün ölmüş diyor Evet ama bu adamın o adam olduğunu nereden biliyoruz O olduğunu gösteren hiçbir şey yok Adamın adını veriyor ama Bize adını söylememişti ki Ama yüzünün isten kapkarı olduğunu biliyoruz Gazete adamın yüzünün isten kapkara olduğunu yazıyor. Gördünüz mü ya? Bakın gördünüz mü? Hı? <Gülüyor> Kendi kendine giyinmeyi nasıl becerdi? Kim? Bak. Kötü şapkasını bile giymiş. Aa. Hey, hey Büyük baba. Bırakın, gitsin. Bir filo. Hem de nasıl bir fil? Ha, anne, bırak şimdi filleri. Bir filo, bir fil. O kadar güçlüydü. Fil gibi çalışırdı. Po üzerindeki demir köprüyü görmediniz bile siz. Ya tünelleri? Ancak bir filin yapabileceği işleri yapardı. Binlerce işçi arasında onun gibisi yoktu. Paylaşamazdı mühendisler. Kaldırdığı gibi fırlatırdı koca putrelleri. Filler gibi dayanıklıydı. Sabırlıydı. Kulağına çöp soksan sadece bakardı. Öyle fırlatıp atmıştı ki beni Ne olduğumu anlayamamıştım Fil değil mi? Hey! Büyük baba! Bizler de filiz Çekilin Söndür şu ışığı kız Siz ne diyorsunuz? Gecenin başlangıcı değil sonu bu Bakın saate İşçiler parka geçip fabrikaya doğru yola çıkmışlardır bile Nasıl olsa bulup getirirler onu. Bırakın, kaybolsun şimdilik. <Gülüyor> Fil türküsü adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Elio Victorini, çeviren Gönül Çapan, uygulayan Süleyman Bilgi, reji Engin da, efektör Erhan Mesudoğlu. Oynayan sanatçılar... Ana Gül Gülgün, Koca Zihni Göktay, Delikanlı Tan Atakan, Elvira Selma Kutlu, Öklit Sezai Altekin, Anna Vildan Balçın, Kız Nilgün Barlas, Konuk Erol Keskin.